20. bölüm Gizli İlimler. İlmi ledün, ilmi bâtın. İlmi ledün, Allah tarafından verildiği iddia edilen özel bilgi anlamında kullanılır. İlmi bâtın da öyledir. Kimi şeyhlere böyle bir ilim verildiği iddia edilir. Bu iddia onların kutsallaştırılmasına yol açar. Manevi yolu iyi bilen ve salikleri o yola ulaştırabilen bir şeyh aramak şeriatın emirlerindendir. Eğer doğru yolu gösterecek ve örnek olacak bir öğretmene ihtiyaç olduğunu söylemek istiyorsanız doğrudur. Her insanın bir terbiyeciye, bir ustaya ve öğretmene ihtiyacı vardır. Şeyhlerin sahip olduğu ilim, ilmi batındır. Bu herkese verilmemiştir. Allah ondan razı olsun. Ebu Hureyre şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden iki kap dolusu ilim aldım. Bunlardan birini size naklettim. Diğerini nakletmiş olsaydım, boynumu vururdunuz. İşte bizim ilmimiz bu ilimdir. Ebu Hureyre'nin nakletmediği ilmi kimden aldınız? Kaynağı, delilleri ve dayanağı olmayan şey nasıl ilim olabilir? Keyf suresinde Hızır'la arkadaşlığı anlatılan Musa, olayların gerçek yüzünü göremediği için itiraz etmişti. Hızır aleyhisselamın ilmi ledünlü olduğu için işin iç yüzüne vakıf oluyordu. Kehf suresi 65. ayette ona kendi katımızdan bir ilim öğretmiştik buyurulmaktadır. İşte ilmi batın, ilmi ledün bu ilimdir. Hızır'la beraber olan Musa bu ilmi öğrenemediyse siz nasıl öğrendiniz? Bu ilmin size de öğretildiğinin delili nedir? Ebu Hureyre'nin sözü. Ebu Hureyre? ''Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden iki kap dolusu ilim aldım. Bunlardan birini size naklettim. Diğerini de nakletmiş olsaydım boynumu vururdunuz.'' diyor. O nakletmediğine göre siz nasıl öğrendiniz? Musa aleyhisselam genç adam ve Hızır arasında geçen olay Kur'an'da şöyle anlatılır. Bir gün Musa genç arkadaşına şöyle dedi. ''İki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durup dinlenmeden gideceğim. İsterse yıllarımı alsın.'' İki denizin birleştiği yere varınca balıklarını unuttular. O da kayarak denizde kayboldu. Oradan geçtikten sonra Musa genç arkadaşına dedi ki, getir şu kuşluk yemeğimizi, bu yolculuk bizi iyice yordu. Delikanlı, bakın şu işe dedi. Kayada barındığımızda balığı unutmuştum. Onu aklımdan çıkarmama sebep olan ve bana unutturan şeytandan başkası değildir. Balık da şaşırtıcı bir şekilde denizde yol alıp gitti. Ama bunu sana söylemedim. ''Musa, işte bizim aradığımızda bu ya.'' dedi. ''Hemen geldikleri yoldan gerisin geriye döndüler. Sonra kullarımızdan bir kulu buldular. Ona katımızdan bir ilim vererek ikramda bulunmuştuk.'' Musa dedi ki, ''Sana öğretilen olgunluk bilgisinden bana öğretmen için senin yanında kalsam olmaz mı?'' ''Sen benimle birlikte olmaya dayanamazsın.'' dedi. ''İç yüzünü bilmediğin bir şeye nasıl dayanacaksın?'' Musa dedi ki, ''İnşallah dayandığımı göreceksin.'' ''Hiçbir işte sana karşı çıkmayacağım.'' O da, ''Eğer yanımda kalacaksan, ben anlatıncaya kadar sakın bir şey sorma.'' dedi. Sonra kalkıp gittiler, derken bir gemiye bindiler. O kişi gemiyi deldi. Musa dedi ki, ''Onu içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu çok garip bir durum meydana getirdin.'' ''Sana demedim mi? Sen benimle birlikte olmaya dayanamazsın.'' dedi. Musa dedi ki, ''Unuttuğum şeyi yüzüme vurma.'' ''İşimde beni zora sokma.'' Sonra yola koyuldular. Nihayet bir oğlan çocuğuyla karşılaştılar. O hemen çocuğu öldürdü. Musa dedi ki, ''Sen cana karşılık olmadan suçsuz birinin canına kıydın ha? Doğrusu anlaşılmaz bir durum meydana getirdin.'' ''Sana demedim mi? Sen benimle birlikte olmaya dayanamazsın.'' dedi. Musa dedi ki, ''Bir daha sana bir şey sorarsam benimle arkadaşlığı bitir. Senden özür dileme hakkım artık bitmiş olur.'' Sonra tekrar yola koyuldular. Bir şehrin halkına varıp yiyecek istediler. Onlar bunları misafir etmeye yanaşmadı. Sonra orada yıkılmak üzere olan bir duvara rastladılar. Hemen doğrultu verdi. Musa dedi ki, uğraşsaydın emeğinin karşılığını alırdın. Dedi ki, işte bu benimle seni ayırır. Dayanamadığın şeylerin iç yüzünü sana bildireceğim. O gemi denizde çalışan miskinlere aitti. İlerisinde her gemiye zorla el koyan bir kral vardı. Bu sebeple onu hasarlı hale getirmek istedim. Oğlana gelince anası babası mümin kimselerdi. Onları azgınlığa ve nankörlüğe sürüklemesinden korktuk. İstedik ki Rableri onun yerine daha hayırlı ve daha merhametli bir çocuk versin. Duvar ise şehirdeki iki yetim oğlanındı. Altında onlara ait bir gömü vardı. Babaları iyi bir kimseydi. Rabbin istedi ki erginlik çağına gelsinler de gömülerini çıkarsınlar. Bu Rabbinin bir ikramıdır. Ben bunları kendiliğimden yapmış değilim. İşte katlanmaya güç yetiremediğin işlerin iç yüzü budur. Keh Suresi 60-82. ila Ayetler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buradaki bilge kişinin Hızır, delikanlının da Yuşa bin Nun olduğunu söylemiştir. Ayetler üzerinde düşünülürse Hızır'ın insan olmadığı ancak bir melek olabileceği anlaşılır. O kişi gemiyi deliyor. Musa Aleyhisselam'dan başkası görmüyor. Çocuğu öldürüyor, Musa Aleyhisselam'dan başkası bir şey söylemiyor. Yıkılmak üzere olan duvarı yıkmadan düzeltiyor. Yıksaydı altından o çocuklara ait hazine ortaya çıkardı. Musa Aleyhisselam'ın görüp başkasının görmediği kişi ancak bir melek olabilir. Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiğine göre ilk karşılaşmalarında Hızır Musa'ya şunu söylemiştir. Ben Allah'ın bana öğrettiği bir ilmi biliyorum ki sen onu bilmezsin. Sen de Allah'ın sana öğrettiği bir ilmi bilirsin ki ben onu bilmem. Eğer o zat bir insan olsaydı Allah'ın Musa'ya öğrettiği ilmi öğrenmesi ve ona göre davranması gerekirdi. Ayetlerden Musa aleyhisselamın böyle bir bilgiye ihtiyacının olmadığı da anlaşılmaktadır. Musa aleyhisselam Allah'ın elçisidir. Elçiler Allah'ın kendilerine verdiği görevi yaparlar. Bu da insanlara doğru yolu göstermek ve onlara rehberlik etmektir. Elçilerde Hızır'ınkine benzer garip davranışlar görülmez. Elçilerin gösterdikleri mucizeler ise onların elçiliklerini ispattan başka bir anlam taşımaz. Hızır Aleyhisselam'ın bilgisine elçilerin ihtiyacı yoktur. Bunu anlamak için yukarıdaki üç olayın iç yüzünü anlatan şu ayetleri tekrar okuyalım. Hızır Musa'ya dedi ki, ''O gemi denizde çalışan miskinlere aitti. İlerisinde her gemiye zorla el koyan bir kral vardı.''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 Bu Rabbinin bir ikramıdır. Ben bunları kendiliğimden yapmış değilim. İşte katlanmaya güç yetiremediğin işlerin iç yüzü budur. Kehf suresi 78-82. ila ayetler Bu olayın ibret verici birçok yönü vardır. Bize göre en önemlisi şudur. Allah'tan gelen her şeye teslim olmak ve bizim için hayırlı sonuçlar doğuracağına inanmak gerekir. Çünkü hoşumuza gitmeyen nice olaylar vardır ki gerekli olduğu daha sonra ortaya çıkar. Elçilerde bu gibi garip davranışlar görülmez. Çünkü onların davranışları ümmetleri için örnektir. Ama Hızır'ın davranışları örnek alınamaz. Yukarıdaki işleri Musa yapsaydı ve bir Yahudi bunu örnek alıp anasına babasına zahmet verecek diye bir çocuğu öldürseydi veya başkası gasp edecek diye birinin malına zarar verseydi, insanlar arasında emniyet ve huzur kalır mıydı? O zaman herkes yaptığı garip davranışa bir kılıf bulup delil olarak da Musa'yı göstermez miydi? Yukarıdaki hadis şu sözlerle bitmiştir. Musa'ya Allah rahmet eylesin. Çok isterdik ki sabır göstersin de bize birlikte yapacakları daha çok şey anlatılsın. Demek ki Hızır'dan öğrenilenler ayette belirtilenlerle sınırlıdır. Bu konuda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bile fazla bir şey bilmiyordu. Bu gerçekler karşısında artık kim Hızır'a öğretilen ilmin kendine de öğretildiğini iddia edebilir?